Tövbeyi üç kere bozmak büyük günahtır diyorlar. Yani böyle bir duyma aldım diyor. İki defa bozdum. Üçüncü defa tövbe etmekten korkuyorum diyor. Yine bozarsam diye. Şimdi bak tövbeyi bozmak diye yani tövbeyi bir sefer bozarsan bir şey olmaz. iki sefer bozarsan bir şey olmaz. Üçüncü sefer bozarsan büyük günah oluyor bir şey yok. Tövbe nedir? Tövbe işlediğimiz bir günahı, günah pişmanlık duymak, Allah'tan affı ve dilemek, sonra o günahı bir daha yapmamaktır. Yani asıl tebe bu. Tebe-i nasuh diyoruz buna. Yani insanı nasihat eden, insanı ıslah eden, insanı yola getiren, insanı terbiye eden tebedir. Şimdi <gülüyor> yani Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri var. Evet. <gülüyor> Mesela Adem Aleyhisselam ile havaldemiz cennette bütün nimetler kendilerine serbest bırakıldı. Ama şu acın meyvesine yaklaşmayın sonra zalimlerden olursunuz dediler dedi Cenab-ı Hak. Onlar da işte o şeytanın hilesine kandılar. Cennette sürekli kalmak için o yasak edilen ağacın meyvesinden yediler. Sonra tabi e, tabii Allah'ın sözünü tutmamış oldular değil mi? İsyan etmiş oldular. Ee, فَتَلَقَّ اَدَمًا مِ رَبِّهِ Kelimâtin فَتَابَ Allah Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve e, tevbe etti. Allah da onların tövbesini kabul etti. Allah'tan aldıkları kelime neydi Adam Aleyhisselam'ın şu İkisi birlikte Adem ile eşi Hava Validemiz dediler ki Ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik, hata ettik, isyan ettik Eğer sen bizi affetmezsen, bağışlamazsan biz ziyana uğrayanlardan oluruz dediler Allah onları affetti Şimdi mesela bu kardeşimiz Hangi günaha tebett? Diyelim ki yalan söylüyordu. Hani ne, ya, ne, bilmiyoruz da. Ya ben ne kadar günahkarım? Hiç yalan bana yakışıyor mu? Ya Rabbi tövbe bir daha sana yalan söylemeyeceğim dedi. Bir sene yalan söylemedi. Sonra tuttu yine yalan söyledi. Şimdi böylelikle e, töbesini e, bozmuş oldu. oldu. Yani e, yeniden işledi peki yeniden işlediği günaha bir daha tevbe edemez mi? E, edebilir. Ama şimdi bir etti, bir daha etti, bir daha etti, bir daha etti, bir daha etti. Bir daha etti. Bu nihayet ölümün e, son nefesine kadar gelir. E, Artık son nefesten sonra e, o tevbe kabul olmaz. Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresinin 18. Ayet-i Kerim'sinde Esad-ı Zübillah <gülüyor> وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ Hatta inni ve yani Allah şu kimselerin tövbesini kabul etmez. Günahları işledi, işledi, işledi. Ölüm gelip kendisine çatınca tamam şimdi tövbe ediyorum dedi. Bir bunu böyle diyen kimsenin günahını kabul etmez. Çünkü artık hayattan ümit kesilmiştir. Hı -hı. Yaşama imkanı kalmamıştır. Belki saniyeler sonra ölecektir. Bir de kafir olarak ölenlerin artık son nefeste imanı kabul olmaz. Yani zaten küfür küfrü bırakıp iman etmek de küfre tövbedir. Evet. Yani günahı bırakıp sevabı işlemek tövbedir. Küfrü bırakıp, nifakı bırakıp, şirki bırakıp iman etmek de tövbedir. Dolayısıyla hani Mevla diyor ya, bin de, Mevlana bin defa tövbeni borsanda, borsan'da yine da gel yine diye gel. yani burada e, kul hayatta kaldığı sürece e, tövbesinde e, samimi olursa e, şey yapar, e, Allah tevbesini kabul eder. Şimdi Hazreti Ali'den şöyle bir rivayet var. E, Hazret Ali diyor ki dil ile yapılan tövbeler tövbe değildir. Tövbe o töbedir ki e, sütün memeden çıktıktan sonra geri üstün memeye girmediği gibi kişi günahına tövbe ettikten sonra bir daha dönmez diyor. Şimdi köyde olduğunuzu düşünün, ineğiniz var bir kovaya, bakraca süt sağdınız. Ya ben yazık ettim bu ineğin memesinden göğsünden sütleri indirdim. Geri üstün şu e, sütleri ineğin e, memesinden geri koyayım deseniz konurum. Mümkün değil. Mümkün değil. Ancak belki işte e, iğneyle şırıngı etmeniz lazım. O da yine şeyden olmaz. Dolayısıyla böyle bir benzetme var. E, yani kişi bir günah şeyip de eğer o günahı edip, yani o günahı terk edip haline sad ederse ve bir daha da o günaha dönmezse zaten hiç günah işlememiş gibi olur. Ahirette Allah ona hiç hesap sormaz. Ondan dolayı hiç onu cezalandırmaz. Et teybe minez zambi kemen Günahlarına şartlarına uygun tevbe eden kimse hiç günah işlememiş gibi olur. Şartlarına uygun tevbe bir, yaptığını itiraf edecek. İki, pişmanlık duyacak. 3 Allah'tan af ve mağfiret isteyecek. Ya Rabbi affet diyecek. Dört, o günahı terk edecek. Beş, tersini yapacak. Yani namaz kılıyorsa namaz kılacak. Yalan söylüyorsa her zaman doğru söyleyecek. Yani halini ıslah edecek. İslam'a uygun hale getirecek. Bunlara uygun tevbe yaparsa Allah tevbesini kabul eder. Ama sonra bozarsa yine tevbe edecek. Yani bu soruda sorulduğu gibi bir şey yok da. Hı hı. Yani tövbe ettiğimiz zaman o günahı bir daha dönmemeliyiz. Diyelim ki döndük. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yine tevbe. Edelim. Yine tevbe edeceğiz. Bir daha bozduk. Yine tevbe edeceğiz. Bir daha bozduk. Yani dün tövbe etti, bugün bozdu. Dün tövbe etti, bugün bozdu. Bu 10 defa, 20 defa, 30 defa oldu. Canım, haşa. Yani dalga mı geçiyorsun sen? Bu da doğru bir şey olmaz. Mesela kafirler, münafıkların imanıyla innenlezine kefir usümme, emene usümme, usümme, kefir usümme, kefir usümmezlerdir küfren diye devam ediyor. İman etti, inkar etti, iman etti, inkar etti, iman etti, inkar etti. Sonra inkar attı. لَا <gülüyor> مِيْكُنِ اللّٰهُ لِيَهَفْرِلِهُ Artık Allah onu affetmez diyor. Yani böyle de olmamalı tabii. Evet.